310, numaralı konu, İbni Ebil Hukayk'ın öldürülmesi, evet, Allah Teala'nın peygamberine yaptığı iyilik ve yardımlardan biri de şuydu, ensardan olan Efs ve Hazret kabileleri tıpkı iki koçun çekişmesi gibi birbirleriyle yarış halindeydiler, şöyle ki her ne zaman Efs Hazreti Peygamber için bir şeyler yapacak olsa Hazrecliler, vallahi bu fazilet hususunda bizi geçemeyeceksiniz, çünkü bunun bir benzerini de biz yapacağız, derler ve gerçekten de onların yaptıklarına benzer bir şey yapacaklar yapmadıkça rahatlayamazlardı, diğer taraftan bu durum aynıyla Efs kabilesi için de geçerliydi, onlar da hazrecilerin yaptığının benzerini yapmadıkça rahat edemezlerdi, Efs kabilesi Hazreti Peygamber'e olan düşmanlığından dolayı Kab bin Eşref'i öldürdüklerinde Hazret mensupları, Allah'a yemin ederiz ki fazilet yönünden bizi geçmenize müsaade etmeyeceğiz, dediler ve Hazreti Peygamber'e düşmanlık hususunda Kab bin Eşref'e denk birisini aramaya koyuldular, sonunda İbni Ebil kayp üzerinde karar kıldılar, bu kişi Hayber'de oturmaktaydı, Hazrecliler onu öldürmek için Hazreti Peygamber'den izin istediler, kendilerine izin verildi, bunun üzerine Hazreyn Beni Selime kabilesinden dört ve onların Yeminlileri olan Eslem kabilesinden de bir kişi olmak üzere bu iş için beş kişi seçildi, bunlar Abdullah bin Atik, Mesud bin Sinan, Abdullah bin Ünez, Ebu Katade el-Haris bin Ribi ve Huzay bin Esvedi'di, bu sonuncusu Eslem'den olan bir kişidir, Hazreti Peygamber içlerinden Abdullah Allah bin Ati onlara başkan yaptı ve kendilerine, sakın kadınlarla çocuklara dokunmayınız, diye de sıkı sıkı tembihte bulundu, bu beş kişi Hayber'e doğru yola çıkıp geceleyin oraya vardılar, İbni Ebil Hukayk'ın evini bulup içeri girdiler, evdeki bütün odaların kapılarını içeridekilerin üzerine kilitlediler, sonra da İbni Ebil Hukayk'ın kendisi için yaptırmış olduğu yüksek köşke yöneldiler, yukarı çıktılar, kapıyı vurup girmek için izin istediler, kapıya İbni Ebil Hukayk'ın karısı çıktı ve ne istediklerini sordu, onlar da, biz Arap tüccarlarız, gıda maddeleri satın almak istiyoruz, dediler, bunun üzerine kadın, buyurun, kocam içeridedir dedi, onlar da içeri girdiler, bundan sonrasını Abdullah ve arkadaşları şöyle anlatıyor, biz içeri girdik ve aramızda bir mücadele olur da kaçabilir korkusuyla kapıyı arkamızdan kilitledik, hanımı bizim bu hareketimizden şüphelenerek bağırıp çığlıklar atmaya başladı, hiç vakit kaybetmeden, yatağında yatmakta olan İbni Ebil Hukayk'a saldırdık ve kılıçlarımızla ona vurmaya başladık, onu ancak parlamakta olan gece elbisesi sayesinde fark edebiliyorduk, o yatağında Mısır'da yapılan ince, beyaz elbiseler gibi parlıyordu, hanımı ise çığlık çığlığa onunla bizim aramıza girmeye çalışıyordu, içimizden biri onu öldürmek için kılıcını kaldırıyorsa da Hazreti Peygamber'in, sakın kadınları ve çocukları öldürmeyiniz, tembihini hatırlayarak bundan vazgeçiyordu, eğer o kadın olmasaydı orada onu öldürmeden bırakmazdık, fakat biz karanlıkta ona rastgele vurduk. Sonunda Abdullah bin Üneyz kılıcını onun karnına sapladı, kılıç ta sırtından çıktı, bu arada İbn Ebil Hukayk, yeter artık, beni öldürdünüz, gibi şeyler mırıldanıyordu, daha sonra onları öylece bırakarak çıktık, Abdullah bin Atik renk körü olup geceleri de pek iyi göremezdi, acele ile kaçarken merdivenden yuvarlandı ve elini fena halde incitti, biz de onu sırtımıza alarak kaleye su getiren kanallara kadar taşıdık ve suyun kaleye girmekte olduğu delikten dışarı çıktık, Yahudiler her tarafta ateşler yakarak bizleri sıkı bir şekilde aradılar, bizi bulmaktan ümitleri kesilince de aramaktan vazgeçip kaleye döndüler ve halen yaşamakta olan İbni Ebilhu kaykın başına toplandılar, biz kendi aramızda onun ölüp ölmediğini merak ettik, sonra içimizden biri, ben gider bu meseleyi tam olarak öğrenirim, dedi ve gitti, döndüğünde bize şunları anlattı, oraya vardığımda Yahudi erkeklerinin onun başına toplanmış olduklarını gördüm, karısı da elinde bir çıra olduğu halde şöyle diyordu, yemin et ederim ki Atik'in oğlunun sesini duyar gibi oldum, fakat sonra kendi kendime, hayal görüyorsun, onun buralarda ne işi var dedim, daha sonra kadın çırayı yerde yatmakta olan kocasının yüzüne yaklaştırdı ve, öldü, Yahudilerin ilahına yemin ederim ki o öldü, diye bağırdı, hayatımda bu kadar hoşlandığım bir söz işitmemiştim, bunu öğrendiğimde orada daha fazla oyalanmaya gerek görmedim ve size haber verebilmek için hemen geldim, bunun üzerine biz atikoğlunu oğlunu sırtımıza alarak Medine'ye döndük ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkıp ona düşmanının öldürüldüğünü haber verdik, fakat onu hangimizin öldürdüğüne dair ihtilafa düştük, her birimiz, onu ben öldürdüm, diyorduk, Hazreti Peygamber, kılıçlarınızı getiriniz, dedi, onları yokladıktan sonra Abdullah bin Uniz'in kılıcını göstererek, işte onu bu kılıç öldürmüştür, çünkü bu kılıcın üzerinde yemek izleri görüyorum, buyurdular.